Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Geçtiğimiz günlerde 3 Şubat'ta sadece Fransa'nın değil, dünyanın en çok gezilen müzesi Louvre. Müzesi Paris'teki Louvre Müzesi'ne yapılan saldırı girişiminin ardından bugünkü hariciden sanat programını e, Paris'te bir tür e, sanat kentine dönüştüren belli başlı kurumların, müzelerin ziyaretçi profillerine ve program politikalarına ...adamak istedim. 2017 yılındaki programlarını tanıtarak... ...kendimce Louvre Müzesi'ne ve Paris'in kültür... ...sanat hayatından indirilen darbelere... ...geçmiş olsun demek istiyorum. Ee, bahsedeceğim müzeler, yer vereceğim müzeler... ...hem Paris'in hem de aslında dünyanın en çok... ...gezilen müzeleri arasında yer alıyor. Louvre hali hazırda dünyanın en çok gezilen müzesi... olma unvanını koruyor. Geçtiğimiz yıl... Ziyaretçi sayısında bir düşüş yaşamış olsa da bunun ayrıntılarına birazdan gireceğim. Bir diğer bahsedeceğim sanat kurumu Saint-Georges-Pompidou olacak. Bu yıl 40. yıl yılını kutluyor özel doğum günü etkinlikleriyle. Bir diğeri Gar d'Orsay yani eski bir tren garının dönüştürülerek müzeye, müze haline getirildiği. Müze d'Orsay ne zaman gitseniz sıra beklediğiniz bir müze. Empresyonist ya da post-empresyonist dönemden sanatçılara yer ...veren batı sanatı odaklı bir kurum. E, tam tersine... ...çok kültürlü bir... ...medeniyetler platformu olma amacıyla... ...kurulan ve 10. yılını... ...geçtiğimiz yıl kutlayan... ...K. Müzesi'nden de bahsediyor... ...olacağım. Son olarak da... 1900'lü yılların hemen başında 20. yüzyılın başında dünya fuarına ev sahipliği yapmak üzere inşa edilmiş olan hem kendi müze koleksiyonlarına sahip hem de Paris Moda Haftası, Paris Sanat Fuarı, Paris Fotoğraf Fuarı gibi pek çok büyük ölçekli fuar ve etkinliğe de ev sahipliği yapan Grand Palais ve onun karşısındaki Petit Palais de radarıma giren hem popüler hem prestijli Parisli Parizyen müzeler. Luhur Müzesi ile başlayalım o zaman. Öncelikle Luhur Müzesi neden bu kadar gündemde? Maalesef 3 Şubat Cuma günü itibariyle Luhur Müzesi'nde nöbet tutan askerlere bıçakla e, saldırı girişimi söz konusu oldu. Bu kişi vurularak etkisiz hale getirilmişti t 24 de yazıldığı haliyle e, yorumluyorum. Oradan alıntılıyorum ben de. E, hemen bu yaşanan saldırı girişiminin ardından 4 Şubat yani ertesi gün itibariyle Louvre Müzesi olağanüstü güvenlik önlemleri altında tekrar ziyarete açıldı. E, müzenin açılması kararının ardından hem Fransız hem de yurt dışından gelen turistler giriş kapılarına akın ettiler. Tabii ki hem Lourdes'un içine girişte hem de yerleşkenin çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri söz konusuydu. Ee, çeşitli turistlerle özellikle nasıl bir deneyim yaşadıklarına dair röportajlar dahi gerçekleşti. Hepsi tabii ki Paris'e gelen, ilk kez Paris'e gelen özellikle ziyaretçilerin yapmak istediği gibi Louvre Müzesi'ni görmek istiyorlar. Bunun için uzun kuyruklara girmeye razılardı. Saldırganın 29 yaşında bir Mısır vatandaşı olduğuna dair bilgiler var. E, hastanedeki tedavisi sürüyor ben bu programı hali hazırda yaparken ve tabii ki bununla ilgili geniş çaplı bir araştırma söz konusu. E, Louvre Müzesi'ne yapılan bu saldırı e, tabii ki Paris'in kültür sanat hayatına oranın bir müzeler kenti olmasına yapılmış darbelerden biri. Ama geçtiğimiz yıllarda Paris'te yaşanan örneğin Bataklan saldırısı başta olmak üzere çeşitli e, radikal İslam e, saldırıları zaten hali hazırda Hazırda tüm Fransa'yı özellikle de Fransa'nın başkenti Paris'in kültür sanat hayatını sekteye uğratmış turizmine bir darbe indirmişti. Müze ziyaretcilerinin sayısının radikal bir şekilde düştüğü, bunun tabii ki maddi manevi kayıplara sebebiyet verdiği tartışılıyordu. Terör saldırıları Louvre Müzesi'nde vurdu diye bir haber. Bu saldırı gerçekleşmeden yaklaşık bir ay önce yine T24'te çıkan makalenin başlığıydı. Örneğin Lur Müzesi'nin direktörü hali hazırda Jean-Luc Martinez bir açıklamada bulunmuştu. Hemen 2016-2017 yılı başında demişti ki 2016'da gelen turist sayısının azalması nedeniyle 10 milyon euro'lık bir zararımız oldu. Zira Lur'a giden ziyaretçi sayısı yüzde neredeyse 20'ye yakın azaldı. 5.3 milyon ziyaretçiye düştü. Yine de. Yine de yani 2015 dönemi 7.3 milyon ziyaretçiyle Louvre hala dünyada en çok gezilen müze olma ünvanını e, koruyor. Bunun %70'e yakını da geçtiğimiz yıllarda yurt dışından oluyordu. Yani baktığınız zaman Louvre Müzesi ziyaretçilerinin %70'i büyük oranı yurt dışından gelenler tarafından oluşturuluyordu. bir diğer radarımızda olan müze ya da yine Louvre'dan devam edecek olursam eee ziyaretçilerin %60'a yakın Japon olduğunu eee Japon olduğundan Daha doğrusu Japon ziyaretçilerin %60 oranında azaldığından bahsetmiş, çok özür dilerim Rusların yarıya yarı yarıya azaldığından, Brezilyalıların yine yarı yarıya azaldığından, Çinlilerin 3'te 1 oranında azaldığından, Amerikalıların ise 5'te 1 oranında azaldığından bahsetmişti. Bunlar zaten Paris'e gelen turist sayısındaki radikal azalmayla paralel olarak ilerleyen rakamlar diğer ziyaretçi sayılarına bakacak olursak biraz önce bahsettiğim gibi empresyonist ve hatta ekspresyonist e, tablo seçkisiyle meşhur Müze d'Orsay yani Paris'in en çok gezilen ikinci müzesinin ziyaretçi sayısı ise 3.4 milyondan 3 milyona düştü. Yani yaklaşık %13 oranında azalmıştı. Zaten bütün Louvre Müzesi'ne saldırı yapılmadan önce 2016 verileriyle konuşuyorum. E, yine sadece Paris'in değil dünyanın en önemli modern ve Saadar Sanat Müzesi'ne gelecek olursak dönemsel olarak ilerliyorum çünkü Louvre Müzesi antik çağlardan günümüze kadar belki geniş kapsamlı bir koleksiyona sahip. Müze Dorsey'in çok daha spesifik bir döneme, empresyonist ve post-empresyonist bir döneme, yani 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına odaklandığını söylemek mümkün. Pompidou ise modern ve çağdaş, yani 19. yüzyıl sonu, bütün 20. yüzyıl ve hatta 21. yüzyıla odaklanan bir koleksiyona sahip. 2016'da şaşırtıcı bir şekilde ziyaretçi sayısını %9 oranında arttırıyor Saint-Pompidou, diğer bütün müzeler düşerken. Ama yine de müze yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Göre, ...yabancı ziyaretçi sayısında bir düşüş söz konusu Fransa'dan e, Saint-Pompidou'ya gelen ziyaretçilerde artış olduğu için böyle bir e, %9'luk ziyaretçi artışına ulaşmak mümkün olmuş. İlk etapta vermek istediğim bilgiler bu şekilde Pompidou 2016'da 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmış durumda örneğin yaptıkları Polkre sergisi tek başına neredeyse 400 bin ziyaretçiye ulaşmış. Ee, diğer müzelere bakacak olursak, olursak bugün yine radarımıza giden, giren müzeleri, Kebreni Müzesi bir tür etnografya ve medeniyetler müzesi olarak tarif edebilirim. Batı dışı sanata odaklanan bir kurum. Bu yüzde 12 oranında, orada da bir ziyaretçi düşüyüz. Zaten geçtiğimiz yıl oldu. 1. 1 milyon civarı ziyaretçiye ulaşmış. 1.1 milyon civarı bir ziyaretçiye ulaşmış. Grand Palais ve Petit Palais ise her biri yine birer milyon ziyaretçi. Tabii Türkiye'deki müzelerin eriştiği ziyaretçi sayılarıyla karşılaştırdığınız zaman bu rakamlar çok yüksek görülebilir. Ama Paris gibi dünyanın turizm, dünyanın müze ve kültür başkentlerinden sayılabilecek bir yer için rakamlarda yine de %10 ila 20 arasında hatta ondan bile daha yüksek düşüşler söz konusu. Bunlar elbette ziyaretçi profilleri, özellikle de yabancı ziyaretçi profilleri. Gelelim bu müzelerin asıl e, misyonuna, yani artistik programlarına nasıl bir sanat politikası güttüklerine biraz sizlere bu e, sanat kurumlarını, Paris'in bu müzelerini tanıtmak istiyorum. Hariçten sanat dinleyicileri olarak Paris'e yolunuz düştüğünde ilk gideceğiniz kurumlar arasında bunlar yer almalı. Nitekim en çok ziyaret edilen Paris'in en bilinen müzeleri gibi yapılan bir takım işte ilk 10, ilk 5, ilk 15 listelerinde her zaman en üstte görmeye alışkın olduğumuz kurumlar bunlar. Louvre'la başlayalım. Madem gündeme düşen asıl Louvre müzesiydi. Şehrin en büyük en eski müzesi aynı zamanda Louvre. 12. yüzyılda. 12. yüzyılın başlarında hatta bir kale olarak inşa ediliyor. Sonraki yüzyıllarda ise pek çok değişime uğruyor, genişletiliyor. Önüne ya da çevresine ek binalar yapılması söz konusu. 20. yüzyılda altta yani yer altına da inilmeye başlanıyor. Bir kraliyet konutu olarak da kullanılıyor bir dönem. Müze olarak Asıl kullanılmaya başlaması ise 17. yüzyılın ortalarına yani 1650'lere denk geliyor. En saygıdeğer koleksiyona sahip bir müze 35 bin eser. Var. Müzedeki her bir eseri zaten pek çoğu depolarda tutuluyor yani sergilenmiyorlar bunların her birini görmek istesiniz en az dokuz ayınızı buna ayırmanız gerektiğine dair yapılan çalışmalar var Fakat pek çok odaklı yani pek çok spesifik olarak belli bölümlere yer veren sergi turu söz konusu elbette ellerindeki Mona Lisa resmi gibi Leonardo da Vinci'nin pek çok ikonik diyebileceğimiz sırf o resimleri görüp onların fotoğrafını çekmek için bile ziyaretçi çeken baş yapıtlar da var. Milo'nun Venüsü gibi, Dele de, de, de, özgürlük resmi gibi. E, Louvre'un fiziki olarak bittiği yerde ise Mise d'Orsay başlıyor. Aynı zamanda onların misyonunun da belki programının koleksiyon misyonlarının da bittiği yerde. Oldukça güzel bir mimariye sahip. Sen Nehri kenarında e, Gardorsey yani eski bir tren istasyonunun müzeye dönüştürülmesi söz konusu. 1848 ila 1914 yani Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemi ve bu dönemde Fransa'da üretilen sanatı e, odağına alıyor. Özellikle batı odaklı bir koleksiyon ve sanat anlayışı olduğunu kesinlikle vurgulamak gerekir. Dünyanın en büyük ...empresyonist yani izlenimcilik ve empresyonizm sonrası, post-empresyonizm koleksiyona sahip olan bu müze... ...tabii meraklıları için sürekli bir ziyaret noktası, önünde her daim kuyruk gördüğünüz süreli sergileriyle... ...her daim dikkat çeken bir kurum. Degas, Cézanne, Gauguin, Monet, Renoir, Van Gogh mesela bu isimlerin resimlerini burada... Her daim görmek mümkün. Birazdan zaten programın ikinci yarısında önümüzdeki dönemde burada neler ziyaret edebileceğinize ayrıca değineceğim. Pompidou ise bu yıl 40. yılını özel etkinliklerle kutluyor. ...demek ki 1977 yılında açıldı. Özellikle Renzo Piano tarafından yapılan... E, ...ilginç mimarisiyle ve önündeki meydanıyla... ...ziyaretçileri ilk başta çekiyor ve şaşırtıyor. E, müzenin içinde göreceğiniz sergiler ve yapıtlar ise... ...müze mimarisi kadar ilginç elbette. Binanın iki katı e, ulusal koleksiyonlara... ayrılmış durumda. Yani müzedar modernin koleksiyonlarına... Ee, bu iki katta yani koleksiyonlarda 1905 yani 20. yüzyılın hemen başından bu yana e, geniş bir 100 yıllık bir e, dönem ön planda modern koleksiyonda sonrası tabii ki devam ediyor. Yani sürrealizm, pop art gibi pek çok e, akımı temsil eden 65.000'den. ...fazla esere sahip bir koleksiyon elbette hepsi aynı anda sergilenmiyor. Geniş bir Matisse koleksiyonları var örneğin sırf o 250'ye yakın parçadan oluşuyor. Aynı zamanda burası e, yürüyen merdivenlerle en üst katına ulaştığınız zaman panoramik Paris görüntüleriyle de ziyaretçileri özellikle cezbeden bir yer... Ee, programın ilk yarısında dediğim gibi bu müzeleri özellikle size tanıtmak istedim biraz daha devam edecek olursam belki ilk üç müze arasında değiller ama yine ilk beş müze arasında ve en çok ziyarete çeken kurumlar arasındalar K. Brunley, yani Branley rıhtımındaki e, müze. Yine mimari yapısıyla en, ön planda 1999 yılında Jean Nouvel yani Renzo Piano kadar olmasa da müze mimarisi konusunda çok yetkin ve ünlü bir isim tarafından tasarımı yapılmıştı. 2006 yılında özellikle oldukça şaşalı törenlerle Açıldı Ve geçtiğimiz yıl 10. yılını kutladı. Çok özel, çok spesifik konularda bir koleksiyonu var. Antropolojik çalışmalar, materyal kültür ya da etnografya ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Müze Dorsi için böyle... Fransız sanatı batı odaklı bir sanat demiştim burası tam tersi yaklaşık 300 bin parçadan oluşan bir koleksiyon var dört farklı kıtadan geliyor Afrika Asya Avustralya Okyanusya ve bütün Amerika yani Güney Amerika'yı da kapsayacak şekilde buralardan toplanmış parçalar var. Ee, 40 bin metrekarelik bir alana yayılan bir müzeden bahsediyoruz. Bu yapıtların önemli bir kısmı daha önce kapatılan, kapatılması da ciddi bir tepki yaratan Müzé de L'homme, Medeniyet Müzesi ya da İnsanlık Müzesi'nin koleksiyonundan alınıyor. Evet. Tümü özel tasarlanmış 18 bin metrekarelik bir bahçesi var Kebranli'nin e, sırf çalgı müzik aletlerine ayrılmış bir kulesi, tiyatrosu, sinema gösteri alanları, 200 bin yapıtlı bir kütüphanesi var. Ve tabii ki süreli sergiler de düzenlediği için batı dışı medeniyetler ve sanatlara ayrılmış, onlara adanmış bir kurum 2017 programlarına Birazdan bakacağız. Grand Palais ve Petit Palais ise 1900'de yani 20. yüzyılın hemen başında dünya fuarı için inşa edilmiş. Fransız bir mimar Charles Chargiro tarafından tasarlanmış. Neoklasik bir tarzda hemen fasatıyla, fasatındaki çalışmalarla dikkat çekiyor uzaktan. Hemen kendini fark ettiren bir yapı. E, bu yapının aynı zamanda... İhtişamlı bir cam çatısı var varlığıyla Neftügram Palen'in fuarları ağırlayan mekandan bahsediyorum. Bu işte devasa cam kubbenin altında çeşitli sergiler, moda gösterileri, fuarlar yapılıyor. Yılda yaklaşık iki buçuk milyon ziyaretçi çekiyor. Defileler, fotoğraf sergileri gibi pek çok popüler buluşma, partiler de Burada aynı zamanda kendine ait bir koleksiyonu da var elbette hemen onun karşısında ise Pütipale yani küçük saray diğer Grand Pale büyük saray idi hiç de öyle göründüğü kadar küçük. Değil e, yine fuar için yapılmıştı yine bir sergileme alanı olarak düşünmüştü Ama sonrasında Paris'in güzel sanatlar müzesi müzede de de, de, de bozara dönüştürüldü burada daha çok resim ve heykellerin sergilenmesi söz konusu e, tüm haşmeti ve güzelliğiyle Grand Palais dahi meydan okuyabilecek durumda. Kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Onu müteahki Paris'ten sanat programına bu bahsettiğim 5-6 hatta sanat müzesinin 2017 programlarını e, size ileterek devam edeceğim. Bu kadar Paris'e odaklanmışken müziğimiz de Fransa'dan gelecek elbette. Parçayı dinledikten sonra ne olduğunu size tabii ki söyleyeceğim. Sede... Je jour et nuit Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîner pas cent mille musiciens Un jour cet air me rendra affole Sans voix j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix ouvre ma voix Ala, ala, ala, il arrive en courant derrière moi. Aram, a la Il me fait le coup du souviens-toi. Ala, a la C'est un air qui me montre du doigt. Et je craine un peu moi comme une trop d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour Y'a pas de raison que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sur les bras Et moi je vois ce qui reste Mes vingt ans combattre battre tambour Je vois s'entrebattre les gestes Toute la comédie des amours Sur cette terre qui va toujours Je thème de 14 juillet Ala, a la alam. toujours qu'on achète au rabbé, a la alam, alam. veux-tu envoie la peau paquet et tout ça pour tenir jusqu'au coin de la rue. Sur l'air qui m'a reconnu Écoutez le Chahi qu'il me fait On fit tout passer filet. On garde du chagrin pour après. J'en ai tout un seul pêche sur cette terre qui va qui va Merhaba, Açık Radyo'dayız. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çeleng. Bir müzik arası verdik, Zaz'dan dinledik. Param param. Aslında bir Edith Piaf parçası. Onun 1951 yılında yorumladığı bir parçayı daha güncel bir e, yorumuyla e, Zaz'dan dinlemiş Olduk. Fransa'yı çok temsil eden bir parça bu elbette. Nitekim hariçtan sanat programında bugün Paris'in belli başlı müzelerine ve onların hem misyonuna hem müze mimarisine hem ziyaretçiye düşmekte olan maalesef ziyaretçi sayılarına değindik. Şimdi ise... Bizi 2017 yılı içinde Paris'e yolumuz düştüğünde bu müzelerde nasıl programlar bekliyor? Bununla devam edeceğiz. E, beş hatta altı e, müze var. E, i̇kisini bir sayıyorum Grand Palais ve Petit Palais. karşılıklı iki saray bunlar. Büyük saray ve küçük saray olarak geçiyor. Radarıma aldığım e, müzeler e, onlardan önce çok kültürlü bir platform ve bir tür Batı Dışı Medeniyetler Müzesi olarak tarif edebileceğim Ke, e, Brandy Rıhtım'ındaki Müze Dükkan K. Brandy'nin programından bahsedeceğiz. Eski bir Sen Nehri'ndeki garın tren garının dönüştürülmesiyle yapılan Müze Dorsey e, programından bahsedeceğiz. 1848 ila 1914 dönemi Fransız ve Batı sanatına odaklanan bir Kurum, Modern ve Çağlar Sanat Müzesi sadece Paris'in değil dünya çapındaki bir koleksiyona ve program niteliğine sahip olan Sandro Pompidou'dan bahsedeceğiz. 40. yılını kutluyor. Son olarak da bugünkü programı Paris'e ayırmamıza neden olan Louvre Müzesi, dünyanın en çok gezilen müzesi maalesef 3 Şubat'ta bir saldırı girişimi yaşadığı kapılarını kapatmak durumunda kaldı. 2016 yılı ise Paris'te yaşanan terör olaylarının etkisiyle 10 milyon euroluk zarar etmiş. Ziyaretçi sayısı neredeyse %20 oranında düşmüştü. Buna rağmen dünyanın en çok gezilen ve antik çağlardan 20. yüzyıla kadar... E, pek çok farklı coğrafyadan başyapıtları bünyesinde barındıran bir kurumun programıyla onların süreli sergileriyle de programa son vereceğiz. Evet tersten başlıyorum Grand Palais ve Petit Palais hali hazırda e, Mart ayına kadar yeni bir süreli sergi e, gözükmüyor ama kendi koleksiyonlarını gezmek elbette mümkün. E, resim e, ve heykel ağırlıklı koleksiyonları var Grand Palais'in ve Petit Palais'in. Ee, en yakında ve de e, dikkat çeken süreli sergileri arasında ise Grand Palette 15 Mart ila 27 Temmuz arasında Jardin yani Bahçeler adlı e, bir tematik sergi var. Sadece resim değil çok disiplinli bir seçki bu. Bahçeler yani bahçe konusuna odaklanan heykeller, fotoğraflar, çizimler, filmler, e, maketler pek çok... E, ...malzeme kullanılıyor, pek çok teknikle yapılmış çalışmalar oluyor. Bahçelik kültürünün e, bir tarihçisi değil bu sergi diyorlar. Aynı zamanda bahçe konusuna sadece odaklanan yapıtlardan bir seçki de değil. Bu her ikisinin de çok daha ötesinde bir yaklaşımla... E, ...Grand Palen'in kendisini bir nevi bahçeye dönüştürdükleri iddiasındalar... Mart ortasından yaz sonuna kadar 27 Temmuz'a kadar neredeyse Paris'e yolu düşecekler için Grand Pale'deki bu sergi Bahçeler başlıklı, Jardin başlıklı bu sergi özellikle ziyarete değer. Hemen karşısındaki Petit Pale'de ise Küçük Saray'da ise 21 Mart'tan 16 Temmuz'a kadar e, aydınlanma dönemi Aydınlanma çağı olarak aydın, e, adlandırılan dönemdeki barok sanata adanmış bir sergi var. Özellikle de 18. yüzyılda Paris'teki kiliselerdeki baş yapıtlardan bir seçki oluşturulmuş. E, kilise sanatına meraklılar, baroka meraklılar, aydınlanma döneminin buna etkisini görmek isteyenler Petit Pala'daki bu sergiyi 21 Mart'tan 16 Temmuz'a tekrarlandı. Gezebilirler. Müze Dorsi'ye Gelecek olursak, Empresyonist ve Empresyonizm sonrası sanata adanmış olduğunu söylemiştim. Mitekim sergileri de bu minvalde. 5 Mart'a kadar devam eden Bir Frederic Basile sergisi Var. 1841 1870 yılları arasında Yaşayan sanatçı Empresyonizmin Gençliği Başlıklı bir sergiyle anılıyor. 14 Mart'la 25 ...Hazirana kadarki dönemde ise bir manzara sergisi var. Monet'den Kandinsky'e e, Mystical Landscape yani mistik manzaralar sergisi. Gauguin, Duni, Monet, Hodler, Klimt, Munch, Van Gogh gibi pek çok ismi görmek mümkün. E, bir manzara sanatına atanmış Birinci Dünya Savaşı öncesinde yapılmış... Resimlerden oluşan geniş kapsamlı bir seçki eminim ki yine önünde uzun kuyruklar oluşturacaktır. Sant' Pompidou'a gelecek olursak hızla 40. yılını 4-5 Şubat tarihlerinde hafta sonu kapılarını tüm ziyaretçilere ücretsiz açarak kutladı. Sadece sergiler değil adeta bir festival bir karnaval havası yarattı. Çok fazla etkinlik, performans ve gösteri düzenledi. Ama onun dışında özel etkinliklerle programına devam etti. Olacak. Süreli sergilerde ise 24 Nisan'a kadar Amerikalı sanatçı Syed Wompley'nin retrospektifi özellikle ilgi çekici. 2011 yılında kaybettiğimiz bir sanatçı bu Syed Wompley ve onun 60 yıllık pratiğine adanmış bir sergi var Pompidou'da. 15 Mart'ta açılıp 19 Haziran'a kadar sürecek bir diğer sergi ise üç boyutlu baskı teknolojilerinin tasarım ve mimardeki etkisine bakıyor. Programı kapatmadan önce Louvre Müzesi ile bitirmek istiyorum. Harçtan sanatı böyle kapatalım. Kendi koleksiyonlarını gezmek zaten yeterince uzun sürenizi alacak ama bu yılki Mayıs'a kadar, 22 Mayıs'a kadar devam edecek süreli sergi programlarının Hollanda'nın altın çağına adanmış olduğunu söyleyelim. Vermeer ve çağdaşları ve Rembrandt sergileri var iki ayrı sergi bunlar bunları Louvre'un süreli sergiler salonlarında gezmek mümkün siz yine de önceliği koleksiyonlarına verin derim böylece Harici'den Sanat programını bu haftalık kapatmış oluyoruz önümüzdeki hafta görüşmek üzere Harici'den Sanat gezegenden kültür sanat haberleri